Yuhanna 7. Bölüm Bundan sonra İsa Celil'e de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona ''Buradan ayrıl, Yahudi'ye'ye git'' dediler. ''Öğrencilerin de yaptığın işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse... Yaptıklarını gizlemez. Madem ki bu şeyleri yapıyorsun, kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. İsa onlara, "Benim zamanım daha gelmedi." dedi. "Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez ama benden nefret ediyor. Çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz bu bayramı kutlamaya gidin." Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. Da İsa bu sözleri söyleyip Ceylil'e de kaldı. Ne var ki, kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil, gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor. O nerede? Diye soruyorlardı. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları... ''İyi adandır. Bazıları da ''Hayır, tam tersine halkı saptırıyor.'' diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. ''Bu adam hiç öğrenim görmediği halde nasıl bu kadar bilgili olabilir?'' Dediler İsa onlara Benim öğretim benim değil beni gönderenindir Diye karşılık verdi Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa Bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur Ve onda haksızlık yoktur Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? Kalabalık. Cin çarpmış seni. Dedi. Seni öldürmek isteyen kim? İsa. Ben bir mucize yaptım. Hepiniz şaşkına döndünüz. Diye yanıt verdi. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadı. Şabat günü birini sünnet edersiniz Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye Bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın Yargınız adil olsun Yeruşalim bazıları Öldürmek istedikleri adam bu değil mi? Diyorlardı Bakın açıkça konuşuyor Ona bir şey demiyorlar Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi. Hem beni tanıyorsunuz hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım. Çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi. Bunun üzerine onu yakalamak istediler. Ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Hattan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak? Diyorlardı. Ferisiler halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Baş ve ferisiler... Onu yakalamak için görevliler gönderdiler İsa Kısa bir süre daha sizinleyim Dedi Sonra beni gönderene gideceğim Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz Bunun üzerine Yahudiler birbirlerine Bu adam nereye gidecek de biz onu bulamayacağız Dediler Yoksa Grekler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek ''Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.'' diyor. Ne demek istiyor? Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. ''Bir kimse susamışsa bana gelsin, itsin.'' ''Kutsal yazıda dendiği gibi, bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.'' ''Bunu...'' ...kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince... ''Gerçekten beklediğimiz peygamber budur.'' ...dediler. Bazıları da... ''Bu Mesih'tir.'' ...diyorlardı. Başkaları ise... ''Olamaz. Mesih celil eden mi gelecek?'' Dediler... Kutsal yazıda Mesih, Davut'un soyundan, Davut'un yaşadığı Beytlehem kentinden gelecek denmemiş midir? Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi. Görevliler geri dönünce başkahinlerle ferisiler... Niçin onu getirmediniz? ...diye sordular. Görevliler... Hiç kimse hiçbir zaman... ''Bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır.'' Karşılığını verdiler. Ferisiler... ''Yoksa siz de mi aldandınız?'' Dediler. ''Önderlerden ya da Ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir.'' İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. ''Yasamıza göre bir adamı dinlemeden... ''Ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu?'' Ona ''Yoksa sen de mi Celile'densin?'' diye karşılık verdiler. ''Araştır bak Celile'den peygamber çıkmaz.'' Bundan sonra herkes evine gitti.